Auz billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde son olarak 62. ayet-i kerimede kalmıştık Yunus Suresi'nin. Estaizu diyor ki, اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Dikkat edin, şunu bilin ki, Allah'ın velileri için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler. O veliler iman eden ve sürekli olarak takvalı olmaya riayet edenlerdir. Çünkü kâhnu fiili geniş zamandır. Nakıs fiildir gerçi burada fakat zaman olarak kendisi de irtekul fiili takvalı davranıyorlardı fiili de geniş zamandır. Yani bunun sürekliliğine delalet ediyor. Takvalı oluşlarının devamlılık arz ettiğini gösteriyor. Evliya kelimesi Türkçede de kullanılıyor. Veli kelimesinin çoğuludur. Evliya veli kelimesinin çoğuludur. Veli Dost, yakın, işleri, görevleri, mesuliyetleri, bir iş, bir kişinin görevlerini, mesuliyetlerini, bakımını ve buna benzer ihtiyaçlarını karşılayan ve üstlenen anlamı da vardır. Allah'ın velileri bu manada. Allah'ın sevdiği dost edindiği her türlü ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığı isteklerini kendisinin yanındaki değerleri dolayısıyla yerine getirdiği kimseler demek olur. İşte Allah'ın bu şekilde dost edildiği kimseler için dünyada da ahirette de korku yoktur. Dünyada da, ahirette de üzülmeyeceklerdir. Bir tefsir bu. Bir diğer tefsir, o ölümleri esnasında, ölümlerinden itibaren, kabir hayatı dahil olmak üzere, mahşerde ve mahşerden, hesaptan, kitaptan sonra, gidecekleri yer cennet olması itibariyle, onlar için korku olmayacaktır. Yani la havfun aleyhim fima yestekbilun. Bu andan itibaren karşı karşıya kalacakları hallerde onlar için korku yoktur. Ve lahum yahzanun fima mesela. Geride bıraktıkları malları, mülkleri varsa çolukları, çocukları için Hatta değer verdikleri ne varsa meşruiyet ölçüleri içerisinde onlar için de üzülmelerini gerektirecek bir hal yoktur. Cenab-ı Allah bu konuda da onlara eman verecektir, güven verecektir. Üzülmeyecekler, gözleri arkada kalmayacaklar. Peki bunlar kim? اَلَّذ۪ينَ ve kanu يَتَّقُونَ Bir görüşe göre ayet-i kerime önceki ayetin devamı yani bağlantılıdır. Bu 63. ayet-i kerime onlar ki iman ederler ve takvaya devam ederler şeklindedir. Kimin o zaman sıfatı olur? Evliyanın sıfatı olur. Allah'ın veli kulları o kimselerdir ki onlar iman ederlerdi ve takvayı da Hayatlarının sürekli riayet ettikleri esas ve ölçüsü olarak alır ve kabul ederlerdi. Devamlı Allah'ın emir ve hükümlerine riayet eder uyarlardı. Ayet-i Kerime'nin bu manası hatıra ilk gelen manadır. Ve bu manası biraz sonra arz edeceğim ikinci manasından daha kuvvetlidir fakat her ne olursa olsun ister bu şekildeki mana ister biraz sonra arz edeceğimiz diğer manasıyla evliya denildiği zaman İslam tarihinde uzun bir dönemden beri anlaşılan ve Türkçede de sadece o anlaşılıyor maalesef öyle <gülüyor> kerametler gösteren, olağanüstü haller icat eden ortaya koyan daha doğrusu veya görülen veya efendim ne bileyim biraz daha halk arasında avam arasında kendisine olmadık şeyler yakıştırılan Hatta daha da ilerisine gidilerek ölüp kabre konulduktan sonra dahi haşa Hayatta tasarrufları devam eden Aynı anda birkaç yerde görülen Hacdan dönüldüğü zaman aa hazret sen benimle beraber tavaf ettin seninle birlikte Kabe'de, Hacer-i Esve'de el sürdük gibi hurafelerle yüceltilen kimseler değildir. Allah'ın veli kulları, dostları iman edip takva sahibi olanlardır. Ve insanlar iki türlüdür. Bu manada. Allah'a karşı insanların duruşları İki türlüdür. Ya Allah'ın dostudur ve Allah'ın düşmanıdır. Eğer evliya halk arasında çağrıştırdığı mananın daracık çerçevesine sıkıştırılacak olursa vallahi halimiz haraptır. Çünkü biz evliya olamadıksa mazeller düşeriz. Ne kadar fazi Kişi bunu söylediği zaman kendisine neler yaptığının veya kendisini nasıl bir duruma koyduğunun farkında bile değil. Evliyayı bu manada anlarsan sen böyle değil, yandın gittin. Bir keramet gösteremiyorsan birileri seni bir yerlerde görmemişse aynı zamanda iki üç yerde bulunmamışsan gittin vallahi. Bu anlayışa göre tabii. Yanlış anlayışa göre. Hayır ayetin söylediği bu değil. Ayetin söylediği İman eden ve takvalı olan Allah'ın veli kullarıdır dostlarımız. Ufak bir e, anekdot ne diyorlarsa anlatalım. Senelerce önce bir grup Müslüman üniversiteli öğrenci piknik yapıyorlar adettir ya. Bizi de çağırdılar kendilerine bir iki laf söyleyelim diye. Konuştuk. Eğilimlerini falan bildiğim için onları rahatsız edecek bir şey söylememeye mizacım budur. Mümkün mertebeyi sana niye rahatsız edelim ki durup dururken. yanlışları zamanla düzeltilir ümit ederiz. Rahatsız etmemeye çalışarak konuştum. Sonunda bir kardeş kalktı öğrencilerden. Hocam dedi velilik hakkında ne dersiniz, veli ne demektir? Ben dedim ki ben bir şey demem. Benim diyecek bir sözüm yok. Eğer Kur'an yani Cenab-ı Allah hadis yani Cenab-ı Resul aleyhissalatü vesselam bir kelimeye bir terime tarif getirmişse bir Müslümanın ondan ne fazla ne bir eksik hiçbir şey söyleme hakkı yok. Neyse o. Dedim ve şu iki ayet-i okudum. Dedim Kur'an'ın tarifi bu. Dolayısıyla ben başka bir şey söyleyemem dedim. Mümin ve müttaki olan herkes takvası mertebesinde Allah'ın velisidir. Birkaç gün sonra bir yerlerde bulunduk. Birisi bana sordu, hocam dedi sana bir şey soracağım dedim. Sor dedim. Yahu sen dedi Allah'ın velilerini inkar ediyormuşsun. İnkar ediyormuşsun. Allah Allah dedim bu nereden çıktı ya dedim. Yahu böyle geldi bize haber. Dedim bak ben sana olayı anlatayım dedim. Anlattım. Bana göre dedim sence bu inkar mıdır? Aksine Allah'ın velilerinin bir iki tane değil pek çok olduğunu söylemek midir? Onları azaltmak mı inkara daha yakın? Onları gerçek çokluklarıyla ortaya koymak mı daha yakın, inkara daha yakın? Hangisi inkar olur dedim ya. Niye kafanız Doğru çalışmıyor manasına. Nedir bu? Bu inkar değil ki. Aksine. ispattır. Allah'ın velileri bir değil, beş değil, elli değil, veya kerametleri yazılacak kadar, efendim ben söyleyeyim, darcık bir kitaba sığacak, bir asiklopediye sığacak kadar birkaç kişi değil ki. Olmaz. Kur'an'ın tarifi dururken, bir Müslümanın bir şey söyleme hakkı yok. Resulün tarifi dururken bir Müslüman yeni bir tarif getirme hakkı yok. Bu namaz gibidir. Oruç gibidir, diğer ibadetler gibidir. Hiç kimse kafasından kalkıp hayır ben bundan böyle namazı daraltacağım, böyle yapacağım dese ne olur maazallah? Bilerek kasten ve inaden yaparsa dinden çıkar. Dinden çıkar. Dolayısıyla... Bu gibi hususlar dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken hususlardır. Vesileyle kısa bir şey hatırlatayım. Fıkıh kitabında mesela, kitaplarında müsemma akitler diye adı konulmuş akitler manasına akit türleri vardır. Bunlar şeriatta ölçüleri, şekilleri, cevazları, olmayışları vesaireleri, sahatleri, fasid oluşları belirtilmiştir. İslam alimleri fukaha şunu tartışırlar. Şeriatın adını koyduğu akitler dışında yeni akitler ortaya çıkabilir mi? Çıkarsa bunların hükmü sahih mi olur? Fasit mi olur. Asasiyeti görüyor musunuz? Yani şeriatın icare akdi var diyelim. Ve bu icarenin çerçevesi belli. Tamam mı? Bir akit türü çıktı, icareye girmiyor. icare kapsamına girmiyor. Şeriatta öngörülen, fıkıhta öngörülen diğer akitlere de benzemiyor. Bu akit sahih görülebilir mi? Bunu bile tartışmış bu Ve eğer sahih akidin temel unsurlarını taşımıyorsa, müsabahakar yani meseleyi geniş tutanlardan bahsediyorum, unsurlarını taşımıyorsa o akit fasittir demişlerdir. Çünkü adı konulmuş, şeriatte adı konulmuş sınıfı, tahdidi türü vesairesi yapılmış, akitlerin arasına girmişlerdir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin tayin ve tesbit ettiği bir kavramı o kavramın sınırlarını biz genişletmek ve daraltmak hakkına sahip değiliz. Kur'an ve sünnete teslimiyet bunu gerektirir. Takva nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Takva nedir diye. Hazreti Ali kendisine has, kendisine yakışan edebi üslubuyla diyor ki -takva hiya, El takva El khawfu minel celil Vel amelu Bit tenzil Vel rıda'u bil qalil ve istidadu li rahil takva diyor celil ve azim olan Allah'tan korkmaktır indirmiş olduğu şeriatın gereğince amel etmektir Allah'ın verdiği çoksa azına azsa aza, Kanaat etmektir. Çok olsa bile aza kanaat etmektir. Ve göç edileceği güne hazırlanmaktır. Göç edilecek güne hazır olmaktır. Dolayısıyla bazıları derler ki efendim tatva Allah'tan korkmak olarak tefsir edilemez. O onun bir parçasıdır. Allah'tan korkulmasa takva olunmaz. Siz korkmadığınız bir kimseden efendime söyleyeyim onun rızasına aykırı hareket etmemeye dikkat etmezsiniz. Korkmuyorsanız hakınız size, a ha kızma bu sizin için fark etmez. İstediği i̇şte kadar kızsınız. Ama takva önce işin başında Hazreti Ali'nin dediği gibi evvela Allah'tan kork. Peki bu nasıl gerçekleşir? El amelü bittenzil. Allah'ın indirmiş olduğu şeriate göre amel etmekle olur. Müttaki olan israf yapamaz. Çünkü nimetin kendisine sahip olmaktan mesul olacağını bilir. Ya onu israf yaparak yerinde ve hakkında harcamazsa ne olacak? Bundan daha çok korkulur. Ve istigdadü'l-yümün <gülüyor> rahil. Ya takvanın başı Allah korkusuysa, onun da sonu ahirete hazırlanmaktır. Ahirete nasıl hazırlanacaksın? Allah'ın indirdiği şeriatla amel ederek. Nasıl hazırlanacaksın? Aza kanaat ederek. Dünyadan payını, dünyalıktan payını azaltarak. Bunu bazıları üçe indirgemiştir. Dünyadan payı azaltmak nedir? Sufiler bilhassa derler ki قِلَّتُ الْطَعَامِ قِلَّتُ الْمَنَامِ وَقِلَّتُ الْكَلَامِ Hikmetli söz. Hikmet müminin kaybolmuş malıdır, der Aleyhisselatü Vesselam. Nerede bulursak biz alırız. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Az yersen helal haram ne olursa gelsin diyemez. Çünkü düşünürsün ya benim zaten yediğim kuş kadar bir şey. Değer mi buna haram katmaya? Değmez. Yani bunlar, Ali radıyallahu anh'a izafe edilen bu sözdeki bu takva tarifi gerçekten anlamlıdır ve biri diğeriyle irtibatlıdır. Birbirleriyle alakalı şeylerdir bunlar. Ve işin başı Allah korkusudur. Allah'tan korkmak da bunların hepsini kapsar. Veya son cümle. وَالْاِسْتِعْدَادُ الْيَوْمِ الرَّحِيلِ Göç edeceğin güne hazır olmak. Yolculuğa çıkacağınız zaman ne yaparsınız? Hele vaktin daraldığını bilirseniz ve henüz hazır değilseniz toparlanmakta ne kadar acele edersiniz? Aman uçağa, otobüse, trene her neyse vapura yetişmek için ne kadar hızlanırsınız? Derler ya bazı iş adamları falan filan işte hasta var diye ambulans kiralayıp havalandığı giderler işte. Öyle yollara başvuranlar oluyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum El al, duyduk. Önemli değil. Yani niçin? Oraya yetişmesi lazım. Yetişecek. Yoksa uçak kaçıracak. Eee sen ahirete hazırlamazsan öyle şeyler kaçırırsın ki. Değil uçak kaçırmak. Yolculuğa vaktinde yetişmemek. Ne bileyim, bütün dünyayı kaçırsam bile değmez, onun yanında bir şey sayılmaz. Bahsedilme, bahse değer olmaz. İşte o telaşla hazırlanacaksınız. O telaşla hazırlanmalıyız. Yolculuğa çıkacağız, yolculuk vakti çok dar, azığımızı, erzakımızı, tedariklerimizi yapamadık. Alel acele toparlayalım, hele zorunlu olanları. Hiç olmasa bir yanımıza alalım. Ne almanız gerekiyorsa artık. Her yolculuğun mahiyeti herkesin yolculukta öncelikli olarak alması gerekenler değişik olabilir. Ama neyse onlar, onları, zorunlu olanları almanın yollarını ararsınız. Unuttuğunuz zaman eyvah bunu unuttum, ne yapabilirim dersiniz. Ahirete böyle hazırlanmak gerekiyor. Bu telaşla hazırlanacaksınız. Çünkü İki dakika, beş dakika, yarım saat, bir saat Hiçbirimizin hiçbir garantisi yok Treni kaçırdı kaçıracağız Uçağı kaçırdı kaçıracağız O halde toparlayalım, Telaşla halde Bir şey kaçırmayalım Bir şey atlamayalım Tedariksiz gitmeyelim Çünkü O yolculuğun dönüşü yok ve sonu yok. Ebedi yolculuk olur. Bir ölmek var. Üzerine melekler iner. Senin için korku yoktur. Ve üzülmeyin der. Rabbim böyle bir ölüm nasip etsin. Bir ölüm var. Melekler canlarını aldıklarına Önlerine arkalarına vura vura haydi canlarınızı verin derler. Ve bu halden sonra birisinin dünyaya dönüşü yok. O ölüm halinde her şey zaten belli olur kişiye. Hiç artık daha geriye dönme bilmem ne vesaire. Kabil değil. Orada her şey noktalanacak. Her şey noktalanacak. Bu anlattıklarımız hayattan el etek çekmek manasına değildir. Hayata Müslümanca daha sıkı sıkı sarılmak demektir. Çünkü bu hayatın her anı o kadar kıymetli ki bizim için. O kadar büyük bir değer arz ediyor ki. Bu hayatın bir anını ebedi nimetlere dönüştürebilirsiniz. Bir anında cennette kendinize birkaç saray yaptırabilirsiniz. Bir anında kendinize yüzlerce ağaç, onlarca armak sahibi olabilirsiniz. İş, dünyadaki anlarımızın, vakitlerimizin, nefeslerimizin kıymetini bilmeye bağlı. Yani Allah'ın velisi olmaya, Allah'ın dostu olmaya bağlı. Yani imanı ve takvayı sürekli bir vasıf, sürekli bir hal haline getirmeye bağlı. Ayetin ikinci manası bu 63. ayet. Bir önceki ela inna evliya Allah ile birlikte alakası yok. Yeni bir cümle. İman edip takva sahibi olanlar öyle kimselerdir ki cevabı 64. ayet-i kerimede bushra fil hayatid dunya ve'l ahireh." İşte mesela bu. O dünyadayken iman edip takva sahibi olanlara dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler verir. La Allah'ın sözlerinin değiştirilmesi mevzu bahis değildir. Zalike huvel fevzul azim işte büyük kurtuluş budur. Bu Allah'ın vaadidir yani. Kimse iman edip takva sahibi olanlara dünya ve ahirette müjde verileceği hükmünü ...emrini değiştiremez. Allah bile bu hükmü neshetmeyeceğini belirtmiştir. Bu hüküm olmayacaktır diyor. Allah'ın bu sözünü ve benzeri sözlerini... ...hiçbir şekilde değiştirmek söz konusu olmayacaktır. İşte dünya ve ahirette müjdeye nail olanlar... ...o da dünya hayatında iman edip takva sahibi oldukları için... ...nedir? Onlar müjdeyi elde ettikleri için pek büyük kurtuluşa nail olurlar. Fevz kurtulmak demek korkulan şeylerden emin olmak umulan şeylere nail olmak fevzin tarifi sözlük anlamı bu korktuğundan emin umduklarını elde etmek umduklarına nail olmak demek durum böyleyken Ey takva sahibi olan kişi. Ve la yahzunke kavluhum. Onların senin senin dinin, akiden duruşun hakkında söyleyecekleri seni üzmesin. Bundan dolayı üzülme. Ne söylerlerse söylesinler. O söyledikleri kendi aleyhlerine vebal olacaktır. Üstelik Cenab-ı Allah dilerse onlara bu dinin gelmesini istemedikleri yerlere geldiğini göstererek onların dinin başarısını, zaferini, Allah'ın nurunun tamamlandığını göstererek dünyada da kahredebilmek gücüne sahiptir. Çünkü ayetin devamı bakın nasıl? İnnel İzzet, güç, galebe, hakimiyet, kudret tamamıyla Allah'a aittir. İzzet Allah'ın olunca başka yerde müminlerindir ve Resulünündür de deniliyor. O halde ey mümin dinine sımsıkı bağlı, bağlı kaldığın sürece sen azizsin. Sakın kendini güçsüz görme. İzzetin tamamı kendisinin olan Allah senin yanındadır. Sen onun velisiysen, sen onun gerçek dostuysan, o seni kendi haline, zalimlerin eline bırakmayacaktır. Bırakır gibi göründüğü hallerde bile, senin ecir ve mükafatını, ahiretteki mertebeni, dünyadaki aynı zamanda şeref ve haysiyetini yükseltmek, itibarını yükseltmek, melekut aleminde, melekler nazarında senin kadru kıymetini yüceltmek içindir bunlar. Ashab-ı kiramın en zayıflarıyla Peygamber aleyhissalatü karşılaştığı zaman ne diyor? Kendilerine hoş geldiniz, merhabalar demekle emrolunduğum ve bunu demeyi bir süreliğine ihmal ettiğim için Rabbimin bana sitem ettiği kişiler. Hoş safa geldiniz ben. Ya. Hem peygamber Haşa onları küçümsemediği için, küçümsediği için bu davranışı yapmamıştı. Kureyş'in güçlüleri iman etsin. Madem müşrikler bu zayıf, mustazaf Müslümanların yanımda bulunmasını, iman etmemelerine bahane gösteriyorlar. Tamam onlar geleceği zaman söylerim ben onlara gelmeyi verirler gibi bir kanaat geçiriyor sadece içinden. Gaye ne? O müşrikler, ileri gelenler iman ederse onların ağzına bakanlar da iman edecek ümidi. Ümit bu. Kimler? Kimler? Ammar, Yasir, Habbab ve benzeri. Ama fakirdirler bunlar ama öyle aziz idiler ki. Bu din üzerindeki sabır ve metanetleri dillere destan olacak düzeydeydi. Onun için çok büyüktüler. Gerçekten büyük insanlar şaka değil Habba ibn-i kendisi anlatıyor iri yarı güçlü bir baba yiğit, bir sahabiymiş radıyallahu teala Kureyşliler diyor kor ateşin üzerine yatırırlardı beni sırtımdan eriyen yağlar ateşi söndürdü. bu ne imandır ya Rabbi. İzzet bu şeref bu Güç ve kuvvet bu. Sırtından eriyen yağlar kor ateşi söndürüyor. Allah Allah. Çok büyük bir hadise. Bu dahi imanından onu çevirmiyor. Bilal-i Habeşi ne diyor? Vallahi Ahab demekten daha çok sizi kızdıracak bir kelime bulsaydım ve bilseydim onu söylerdim. Çünkü siz benim mümin olmamdan gazaplanıyorsunuz. Ona kızıyorsunuz. Deliye dönüyorsunuz. Sizin neyin daha çok kızdıracağını bilsem bu ahatten başka imanımın şahidi belgesi olacak bir söz. Onu söylerdim. Ammar radıyallahu anh annesi babası gözlerinin önünde şehit edildi. İslamın ilk şehitleri kendisi türlü türlü işkencelere maruz bırakılıyor. İşkence gördüğü işkencelerden birisi kafasından tutuluyor suya gömülüyor, nefessiz bırakılıyor. Hiç birisi onu imandan geri çevirmedi. İzzet bu. İşte Peygamber bunlar gelmesin istedi. Niçin? Öbürleri iman etsin. İman edince bunların sıkıntısı da hafifleyecek. Belki de bu mülahazayla yani. Cenab-ı Allah hayır diyor. Sabah akşam ümitle, korkuyla Rablerini dua edenleri Rablerine dua edenleri ona yalvarıp yakanları sakın yanından uzaklaştırma diyor. Öyle değerlidirler. İman insanın değerini Yücelten öyle müstesna bir hadisedir. Büyük bir servet. Eşsiz bir imkan. Onun için böylelerine dünya ve ahirette müjde verildiği gibi hal bu iken ey mümin, ey Resul aleyhissalatü vesselam onların senin hakkında davan ile ilgili söyledikleri ve yaptıkları seni üzmesin. Bundan rahatsız olma. Çünkü İzzet bütünüyle Allah'ındır. Huve's-semi'ul-alim. Her şeyi işiten ve her şeyi bilen sadece O'dur. Onların halini bilir. Sizin halinizi bilir. Ne söylediklerini bilir. Sizin ne söylediğinizi bilir. Onların zulmünü bilir. Sizin sabrınızı bilir. Onların haddi aşan aşmalarını bilir. Sizin Allah'tan takvanızı bilir. Onların ahireti unutarak ceberrutlaşmasını, tağutlaşmasını bilir. Sizin mustazaflığınızı bilir. Ve bu onun işitip bilmesi boş değildir haşa. Ne diyor? Cenab-ı Allah Sizden öncekilerin başına gelenlerin bir benzerini bir benzeri başınıza gelmedi zafere kavuşacağınızı mı düşünüyorsunuz onlara öyle zorluklar öyle darlıklar öyle sıkıntılar isabet etmiş o kadar çok sarsılmışlardı ki ...Rasul ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale geldiler. Şunu bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Zulüm altında inleyen bütün Müslümanları bu vesileyle hatırlıyoruz. Rabbim zafer ve yardımını Amin. acilen göndersin Amin. diye niyaz ediyoruz inşallah. Elâ innelillâhi men fissemâvâti ve men fil ârd Üçüncü defa birkaç ayeti kerimeden beri Üçüncü defa ele Dikkat çeken bu lafız Tekrarlanıyor Şunu bilin ki Göklerde ve yerde kim varsa Hepsi Allah'a aittir Allah'ın mülküdür Onun tarafından yaratılmıştır onun mülküdür, onun kuludur. Halkan ve mülken ve abid. Allah'ın yaratmadığı hiçbir mahluk yoktur. Allah'ın malik olmadığı hiçbir mahluk yoktur. Allah'a kullukla mükellef olmayan, ona mecbur olmayan, onunla yükümlü olmayan, isteyerek veya istemeyerek. Allah'a kullukta bulunmayan hiçbir kimse yoktur. İradeleri çerçevesindeki sınırlı bir takım kimselerin isyanları bu genel kaidenin dışına değildir. Çünkü onlar asıl emirlere riayet etmeyerek fıtratlarına Allah'ın onlardan isteklerine ihanet etmiş oluyorlar. Ve esasen Allah bu konuda Onlara irade verdiği için bu gerçekleşiyor. Ve ma yetbegül zil yedgûn min donüllâh şurakâ, iyetbegûn illa zan, âinhum illa yathûsûn. Allah'ın dışında ortak koşan kimseler, Allah'ın dışındaki varlıkları Allah'a ortak koşanlar. Neyin peşinden gidiyorlar ki? Kime tabi oluyorlar ki? Bunu biliyorlar mı diyor? Onlar ancak zannettikleri bir şeye uyuyorlar. Yani tanrı diye, ilah diye sandıkları varlıkların peşinden gidiyorlar. Bu sanmalarının gerçekle bir alakası yoktur. Bunun hakikatle Bağdaşan bir tarafı yoktur. Onlar ancak zanna uyuyorlar, onlar ancak tahminde bulunuyorlar. İnhum ille ve inhum illa yahrusun. Onlar ancak hars ediyorlar, tahmin ediyorlar. Hars, Arapçada bir kimsenin, erbabının, diyelim ki meyve tomurcuklanmış, Oldu olacak veyahut da bu işi bilen birisi o bahçeyi şöyle bir fikir edinecek kadar dolaşır. Ve der ki bu bahçeden diyelim ki bu portakal bahçesi olsun, hurma bahçesi olsun neyse. Bu bahçeden şu kadar ton hurma veya buğday çıkar. Bu bir tahmindir kesin değil. İman kesinlik ister de kesinlik şarttır. Zan olmaz. Ameli hayatta zanlı galip yeterlidir. Yani ibadetleri bir ameldir. Muamelat bir ameldir ve buna benzer. Bunlarda zan zanlı galip dediğimiz yani büyük bir ihtimalle bu böyledir demek delil olarak yeterlidir. Ama itikadi meselelerde zannederim bu böyledir olmaz. Bunun kesim delile dayanması lazım. Buna dikkat etmek lazım. Onun için Cenab-ı Allah onları zanna dayanarak inandıkları için onları ayıplıyor, tenkit ediyor. İslam'ın kat'i esasları dışında kalan bütün iman şekilleri, iman tarzları, akide çeşitleri zandan öteye en iyi ihtimalle. Zandan öteye gidemezler. Ve böyle bir zanın da itikaden hiçbir kıymeti yoktur. Yani batıla inanıyorlar. Putlar veya kendilerinde Allah'a ait bir takım güçler vehmedilenler. Allah'a ait güçler. Az önce derse başlarken söylediğimiz ölümden sonra tasarruf. Bu Allah'ın hiçbir beşere vermediği bir şeydir. Ya bunun bir delili yok. İşte eder gider gelir falan nereden çıkartıyorsun kardeşim? E filan kişi görmüş böyle anlatılıyor. Ya din şunun bunun anlatmasıyla sabit olmaz ki. Hele akide. Kesin vahiy ile Allah ve Resulünden geldiği sabit olan delillerden başkasıyla sabit olmaz ki. Şunun görmesi, bunun kaçması, bunun uçmasıyla akide oluşturulmaz. O zaman Hristiyanların veya Hinduların veya Budistlerin akidesinden, Brahmanistlerin akidesinden, İslam akidesinin ne farkı olur? Maazallah. Dolayısıyla Müslümanın akidesini sah, salim ve tertemiz, şirkten, şirkin her türlü şaibesinden arınmış olmasına, dikkat etmesi icap ediyoruz. Evet kısa bir da sonra inşallah devam ederiz.